Nahl suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen nal 68. ayette geçer. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir. Allah melekleri